Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Çok sevgili arkadaşlar, gençler, kardeşlerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok önemli bir dönüm noktası olan Uhud Savaşı'ndayız. Öncesinde yaşanan bütün hadiseleri beraber sizinle görmeye çalıştık, okuduk. Ee, şimdi e, bugün inşallah savaş esnasında neler olduğunu e, olabildiğince e, hızlı bir şekilde, çok detaya girmeden anlatmaya çalışacağız. Savaş tabii e, biz kadınların genel olarak her türün içinde fertler mutlaka birbirinden farklıdır. Ama genel olarak biz kadınların çok uzak durmaya çalıştığı bir e, ruhumuza aykırı yani genel karakterim karakterimize aykırı savaşla ilgili şahsen ben bir film bile izlemek izlemeyi çok sevmem çok e, etkilenirim e, dolayısıyla bir savaşın içerisinde böyle korkusuzca bulunmak orada işte ölümü göze almak bir e, ölümün gözünüze yani hiçbir şey olarak görünmesi Kolay bir hadise değil bunu anlamaya çalışacağız biraz bizim yapımızı zorlasa da ama biz daha çok hani savaştaki işte o kılıçların nasıl şakırdadığını okların nasıl uçuştuğunu işte atların nasıl devrildiğini insanların nasıl can verdiğini değil yani savaşın o bizi yoran ve üzen tarafını değil o süreç esnasında Müslümanların münafıkların müşriklerin tavırlarını görmeye çalışacağız. Ve kendimize buradan, işte asıl hedefimiz orası, çünkü biz hep söylüyoruz bir İslam tarihçisi değiliz, bir e, akademisyen, bir araştırmacı değiliz. Sadece işte e, bir siyer kitabını takip ederek oradan Efendimizin hayatından kendimize nasıl dersler çıkarabiliriz ve bugünümüzü nasıl aydınlatabiliriz, onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu size arkadaşlar hararetle tavsiye ediyorum. bunu Sadece elbette bu derslerle yetinmiyorsunuz yani bu sohbetlerle yetinmiyorsunuz mümkün değil çünkü bunun yetmesi Kendinizi bu konuda geliştirin öyle olsun ki arkadaşlar günlük hayatta herhangi bir şey başınıza geldiğinde bir işte çok büyük bir sevinç olabilir İnşallah hep öyle olsun hep güzel haberler alın ama hayatın inişleri ve yokuşları var arkadaşlar bir işte üzücü bir hadise olabilir, işlerinizin ters gittiği bir dönem olabilir, insanlardan arzu etmediğiniz, hoşunuza gitmeyecek davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Yani herhangi bir konuda, herhangi bir konuda bir ticaret, bir alışveriş, işte ikili ilişkiler, akraba ilişkileri vesaire işin içine maddi boyut girdiği zaman farklı şeyler oluyor. İş hayatında farklı şeyler oluyor. Bütün bunları yaşarken bu böyle bir konuda Efendimiz olsa nasıl davranırdı diye hatırlamaya çalışın yani bunu, bu soruyu kendinize çok sorun arkadaşlar bazen bunu yapmaktan korkarız neden korkarız yani ben kimim işte efendimizin böyle bir durumda nasıl davranacağını tahmin etmek kim yani bu benim haddimi çok aşmış olmaz mı ben böyle bir gücü kendimde nasıl bulabilirim nasıl vehmedebilirim diye tereddüt edebilirsiniz endişelenebilirsiniz ama sonuçta siz oradan bir hüküm çıkarmayacaksınız yani şu farzdır şu haramdır ya da işte Efendimiz olsa böyle yapardı ve herkes de böyle yapmalıdır değil fakat bu bir egzersiz arkadaşlar bu bir düşünme biçimi yani o düşünme biçimine de insan akşam başka türlü yatıp sabah başka türlü kalkarak erişemiyor yani bir gecede böyle mucizevi bir şekilde olacak bir şey değil mutlaka üzerinde çalışmanız gerekiyor düşünce biçiminizi ee, ne, nereye doğru Sevk etmek istiyorsanız Oraya doğru bir egzersiz içinde olmanız gerekiyor Bir gayret içinde olmanız gerekiyor İşte arkadaşlar Ben size hararetle tavsiye ediyorum Çok çok siyer okuyun Gerçekten çok okuyun ee, bir, Birini bitirip ötekine başlayın ee, İşte Farklı makaleler okuyabilirsiniz. Hadis kitapları okuyun. Sadece Siyer asla yetmez. Çünkü Siyer'de daha önce de defalarca söyledim. Hep savaşlar ve diplomatik konular çok önemli. Hani böyle e, devlet meseleleri var. E, Efendimizin günlük hayattaki tavırlarını, ahlakını, onun insanlarla nasıl geçindiğini, insan ilişkilerine, aile ilişkilerine, işte ticari hayatını. Mesela burada hani bir tüccar olarak Efendimizin nasıl davrandığı mesela Siyer kitaplarında hemen hemen hiç olmayan bir şey. Ee, ama o bir ticaret yaparken nasıldı yani borç verdiğinde nasıldı borç aldığında nasıldı ee, onları e, görmek için mecbursunuz hadis kitapları okumalısınız yani hadis kitaplarını da seçerek okuyun tabii çünkü e, özellikle birincil kaynaklar dediğimiz kaynaklar bütün rivayetlerin toplandığı kaynaklardır ben e, bizler gibi e, kendisi ilim adamı olmayan ilim insanı olmayan ve o birincil kaynakları değerlendirme, yorumlama konusunda yeterliliği olmayan insanların, bizler gibi olanların birincil kaynaklardan ziyade yani açık bir Buhari'yi okumak yerine o hadis kitaplarından süzülmüş yorumlanmış şerhleri okumayı tavsiye ediyorum, daha fazla tavsiye ediyorum işte riyaz Salih'in şerhi okuyabilirsiniz ve hadislerle İslam okuyabilirsiniz çünkü Hadislerle İslam'ın kapsamı biraz daha geniş, ele aldığı konular daha çeşitli, ee, onu okuyabilirsiniz. Ama bunları mutlaka yapın ve öyle bir, sizde artık öyle bir melekek gelişsin ki arkadaşlar, yani Efendimizin işte az önce söylediğim gibi, e, burada bugün böyle bir durumla karşılaşsaydı nasıl bir tepki verirdi, onu aşağı yukarı tahmin edebilecek kadar onunla, yakınlaşın yani bunları okuyarak işte bizim amacımız bu bunu yapmak istiyoruz olabildiğince kendi hayatımızla ilgili ee, yoksa işte ne bir yöneticiyiz ne bir ilim adamıyız ne buradan bir makale çıkacak sadece siyer üzerine sohbet ediyoruz elimizden geldiğince e biliyorsunuz geçen hafta arkadaşlar Uhud Savaşı'nın başlangıcına kadar gelmiştik. Uhud Savaşı da aynen Bedir Savaşı'nda olduğu gibi mübareze şeklinde başlıyor. Yani iki taraftan da birer kişi çıkarak savaşıyor ve birbirlerini hani tahrik edecek sözler söylüyorlar. Kureyş ordusundan ileri atılan ordu sancaktarı Talha bin Ebu Talha'yı Hazreti Ali ondan sonra meydana çıkan Osman bin Ebu Talha'yı da Hazreti Hamza öldürüyor. Bunlar tabi bu mübarezeler iki tarafı daha fazla savaşa kışkırtmak oradaki o psikoloji yani o savaş psikolojisi o, o e, hazır hale getirmek. E, bir de şunu da unutmayın arkadaşlar burada iki ordu birbiriyle akraba yani iki orduda bulunan askerler birbirleriyle akraba kimisi kuzen, kimisi baba oğul, kimisi kardeş, kimisi amca oğlu, yani çok yakın akrabalar birçoğu. O açıdan da böyle bir şeye ihtiyaç var yani savaş onları savaş psikolojisine sokmaya ihtiyaç var. Bu savaş psikolojisi özellikle psikolojik savaş yani. E, ayrıca işlenmeye değer zihninizin bir köşesinde bulunsun. Buna benzer şey e, bilimsel ilmi yani çalışmalar görürseniz okuyun arkadaşlar. Biz farkına varmadan nasıl manipüle ediliyoruz? Nasıl işte birilerini sevmeye, birilerini sevmemeye nasıl yönlendiriliyoruz? E, duygularımız mesela bir e, toplumsal hadise özellikle toplum mühendisliği yapanlar bunu çok iyi çalışıyorlar. E, bir toplumsal hadise gelişmeden önce... Ve ee, insanları o hadiseye hazırlayacak şekilde nasıl e, psikolojileri e, işleniyor? Bu yani tarihte de ihmal edilmemiş. Bugün çok daha e, kuvvetli bir şekilde yapılıyor. Çünkü bugün e, artık daha başındaki e, yalnız yaşadığını düşündüğümüz bir e, çobana bile ulaşabiliyorsunuz artık. Dolayısıyla herkese ulaştığınız için çok yaygın bir şekilde, daha etkili bir şekilde yapılıyor. Savaş kızıştı. Ve İslam ordusu başlangıçta düşmanın ordu merkezine kadar ilerledi. Savaşın ilk safhasında düşman 20'den fazla verdi. Sancaktarlar birer birer öldüğünden yere düşen sancağı kaldıracak kimse bulunmadı arkadaşlar. Tabi öncesini hatırlayın Peygamber Efendimiz İslam ordusunun sırtını verdiği dağdaki bir geçide 50 kişiyi yerleştirmişti. efendim Ve Abdullah bin Cübeyr'i onların başına komutan olarak tayin etmişti. Ve buradan hiçbir şekilde ayrılmamalarını, kendisinden haber gelmedikçe ayrılmamalarını söylemişti. Ee, İslam askerleri düşmanı kovalarken savaş alanından uzaklaştılar. Ve e, daha sonra da e, o kaçan düşmanın bıraktığı eşyaları toplamaya başladılar. Yani adeta öyle bir görüntü oldu ki gözünüzün önüne getirin. Düşman dağılmış kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyor ve onlar düşman kaçarken... Arkasında eşyalarını bırakmış ve Müslümanlar da onları topluyorlar. Çünkü o bir savaş hukuku içerisinde meşru bir gelir kabul ediliyor. Savaş ganimeti kabul ediliyor. Şimdi bir de arkadaşlar bazı davranışları yani bunlar sahabe değil miydi? Neden Abdullah bin Cübeyr'in komutasındaki o 50 kişi işte 3-4 kişi hariç hepsi yerlerini bıraktılar birazdan. Şimdi onu anlatacağız tam oraya geldik. Orayı anlamaya çalışırken işte olabildiğince ben tarihçi değilim her vesileyle söylüyorum efendim okuduğumuz kadarıyla bize de anlatıldığı kadarıyla sizinle paylaşıyorum. Bir insanın da bir davranışını değerlendirirken arkadaşlar onu içinde bulunduğu kültürden soyutlayarak içinde bulunduğu nasıl diyelim dünyadan yani inanç dünyası, kültür dünyası, onun tarihi, gelenekleri, görenekleri, örfü, sosyal hayatı. Ve alışkanlıkları bütün bunlardan soyutlayarak onu değerlendirmiyorsunuz. Değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Öyle yaparsak çok yanlış yapıyoruz. Şimdi evet sahabe yani hani sahabetin tanımı hadisçilere göre değişiyor ama hani genel kabule göre o savaşa katılan herkes sahabe Efendimizin yanında onunla beraber savaşmış insanlar peki neden yani efendim biraz önce daha birkaç gün önce değil birkaç ay önce değil bir iki saat önce peygamberimiz onlara dedi ki ben benden bir haber gelmedikçe burada savaşı kazandığımızı da görseniz cesetlerimize akbabaların konduğunu da görseniz yani hiçbir şekilde kaybettiğimizi de kazandığımızı da görseniz buradan ayrılmayacaksınız dedi peygamberimiz onlara neden ayrıldılar? Arkadaşlar, işte orada çok ciddi bir e, usul tartışması var bunun arkasında bir hani Efendimizin sözlerini e, olduğu gibi mi anlayacağız yani ehli hadisin takip ettiği metoda göre mi anlayacağız Efendimizin sözlerini yoksa e, Efendimizin sözlerini aslında ne demek istedi burada aslında ne demek istedi diye yorumlayarak mı anlayacağız yani yorumlamaya yetkimiz var mı daha doğrusu ee, biliyorsunuz efendimizin sözlerini e, yorumlama yetkisi kendisinde gören yani anlama çabasına yorum da katmaya çalışan ekole ehli Rey deniyor ve hanefiler ehli rayyi e, temsil ediyor fukaha içerisinde. Geri kalan üç ana mezheplerden ana mezhepten bahsediyorum. Bu üç ana mezhep yani Maliki, Şafii ve Hanbeli ve içlerinde en öne çıkacak şekilde İmam Şafii. Çünkü onun usul kitabı var bildiğim kadarıyla yani. Diğerlerine yok demeyeyim şimdi ne olur ne olmaz. İmam Şafii'ninki çok meşhur. Efendim onlar ise ehli hadisi temsil ediyorlar. Yani diyorlar ki biz söze bakarız. Söz peygambere aitse onu yorumlamayız. O söz ne diyorsa onu o şekilde kabul ederiz diyorlar. Doğrusunu isterseniz yani ben de böyle düşünürken bazen yani bu metodu daha sağlam bir metot olarak, daha böyle hani teslimiyetçi, daha e, peygambere hani tam boyun eğen bir metot olarak e, görüyorum. Ve bazen e, yani zihinsel olarak bana daha tutarlı e, geliyor aslında. E, fakat e, sonuçlarına baktığımızda yani hepimiz arkadaşlar günlük hayatı yaşarken Ayetleri ve hadisleri tabi doğrudan biz yapmıyoruz ama bizim için bunları fukaha yapıyor. Allah onların görüşlerindeki keskinliği artırsın. Fakihlerimiz yapıyorlar, büyük hocalarımız yapıyorlar. Efendim o ayet ve hadisleri konuyla ilgili yani bugün ticari hayatı düşünün, sosyal hayatı düşünün, işte şu yaşadığımız... Apartman hayatını düşünün sadece bunun için bile ne kadar yorumlanması gerekiyor yani mahremiyet algımız işte komşu tanımı yani diyor ki işte bir yemek pişirdiğinde onun kokusunun gittiği herkese bunu ver. Yani veya işte komşu kimdir sen seslendiğinde sesini duyan kişidir o zaman ben yani koca koca kazanlarla yemek yapmam gerekiyor çünkü yani nereden baksanız 10-15 hane bizim yemeğimizi seslendiğimizde sesimizi duyar İşte yemeğimizin kokusu onlara gidebilir. Dolayısıyla hani yorumluyoruz arkadaşlar yani hayatı yaşarken bunları yorumluyor biz değil fukaha bizim için yorumlayarak oradan içlihat üretiyor. Ama işte burada da aynı şey yapılıyor arkadaşlar diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim burada böyle sürekli bir şekilde durmamızı istemedi. E, savaş bitti zaten yani şu anda savaş bitti bak Müslümanlar ganimet topluyor dediler. Ve yani bizim okuduğumuz, tabii şimdi hepsi bunların tarihe karıştı bu şahsiyetler. Yani siz niye orada durmadınız diye gidip sorma şansımız yok. Satırlarda yazılanları okuyarak anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Acizane kanaatim yani o işte ganimet kültüründen gelmeleri, bütün geçmişlerinde çok fazla savaş olması ve bu savaşta ...savaşlarda elde edilen ganimetlerin, bunların özellikle Bedevilerin neredeyse yegane gelir kaynağı olması... E ...böyle bir alışkanlıkla yaşamış olmaları, yani artık spontan bir şekilde bunu neredeyse yapıyorlar. İşte bunu Bedir Savaşı'nda kervan baskını hadisesini anlatırken de size söylemiştim. Kervanı basmak için ordunun yola çıkmasını anlatırken de size söylemiştim. Dolayısıyla o günkü sosyal şartlarda yani bu yadırganacak bir davranış değil aslında... Bir de tabii o itaat kültürünün yani bunlar düzenli bir ordu değil, düzenli bir asker de değil. Bunlar normal e, evlerinde, barklarında yaşayan vatandaşlar yani sıradan insanlar. Ve bir, peygamberimizin böyle bir düzenli eğitim alan işte emre itaat, emir komuta zinciri vesaire bu terbiyeyle yetişmiş bir ordusu var mıydı yani? Yoktu değil mi? Yani e, insanlara ilan ediliyordu işte e, Kureyş bizim üzerimize bir ordu toplamış diye ki eli silah tutan geliyordu ve savaşa katılıyordu. Dolayısıyla böyle bir askeri disiplini de hani hepsinden beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bir taraftan da bunların bütün hayatlarının da böyle savaşlar içinde geçmiş olması da var. Yani onu da bir kenara koyalım. Yani bunu anlamaya çalışın arkadaşlar. Hani neden böyle yaptılar? Ha bazıları mesela şöyle diyor işte bu olayı yaşamaları gerekiyordu zaten. Yani böyle bir hadise yaşanması gerekiyordu. E, zaten Peygamberimiz de rüyasını görmüştü. Hani hatırlayın o isteşare sırasında bir rüyadan bahsetti Peygamberimiz ve bu sebeple meydan savaşı istemediğini söylemişti. E, onu dinlemediler e, efendim e, ve işte bu yaşanacaktı zaten yani. Bu da onlar için bir tecrübe, bir e, işte başka hikmetleri de var. Ali Murat Daryal Hoca, çok söylediğim o kitabında. ...o hikmetler üzerinde duruyor. Yani Uhud Savaşı'ndaki o galibiyet sevinci... ...yani soru işareti taşımakla beraber... ...müşriklerin yaşadığı o galibiyet sevincinin... ...iki açıdan çok önemli İslam'a katkısı olduğunu söylüyor. Yani bazen Allah Teala sizi... ...arkadaşlar burası çok önemli bizim hayatımız açısından. Yani yenik duruma düşürerek size yardım eder bazen Allah Teala. Peki nereden bileceğiz... Bize şu anda yardım mı ediyor, bizi cezalandırıyor mu? Yani bizi yenik duruma düşürdü, bir konuda kaybettik. Bu bizim için bir ceza mı? Yoksa bir burada biz e, gerçekten daha büyük bir mükafata veya daha büyük bir başarıya mı hazırlanıyoruz bu küçük yenilgiyle? Bunu nereden bileceğiz? Arkadaşlar bunu bilemeyeceğiz. Bak söylüyorum size bizler bunu bilemeyeceğiz. Ama... Allah'a karşı hüsnü zan besleyeceğimiz için daima her yenilgi, her üzüntü, her kayıp durumunda arkadaşlar onun eğer biz ona onu doğru okuyabilirsek sonuçta neticede bizim için hayırlı olacağına iman edeceğiz. Burayı anlatabildim mi acaba? Yani küçük bir trafik kazası sizin ömrünüz boyunca arabanızı daha dikkatli kullanmanızı ve çok büyük kazalardan kurtulmanızı sağlayabilir mesela. İşte ne bileyim yani şimdi burada suçlarımızı da ilan etmeyelim yani benim öyle küçük sürtüşme, sürtünme kazalarım vardır ve biliyorum onun neden olduğunu yani orada benim ihmalimin ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ha bir daha onu yapmamam gerekir çünkü bu sefer küçük bir şekilde atlattım ama eğer bunu devam edersem bu büyük bir kazaya da dönüşebilir gibi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani hayatta mesela işte sizin çocuğunuzun şimdi sınavlar açıklanıyor. Sizin çocuğunuzun yani şurayı kazanmasını sizin için hayırlı olduğundan nasıl emin olabilirsiniz ki? O yüzden biz bir evet biz kendimize bir hedef koyarız. Tabii ki başarmak isteriz. Ele, ele yani el attığımız her işi başarmak isteriz elbette. Ama sonuçta eğer orada bir başarısızlık yaşamışsak, bir düşüş yaşamışsak eğer biz onu doğru bir şekilde karşılayabilirsek, bak bunu da altını çiziyorum, biz onu yani yıkılmazsak, kadere isyan etmezsek, işte hayata küsmezsek, Hazreti Yusuf'u düşünün hep burada da. Ee, küsmezsek işte ne bileyim her şeyden vazgeçmezsek havlu atmazsak böyle işte yani arabesk takılmazsak anlatabildim mi bilmiyorum düştüğümüz yerden kalkarak hayata devam edebilirsek o başarısızlık o yenilgi o mutsuzluk o yaşadığımız imtihan bizim için çok büyük hayır kapıları açabilir arkadaşlar ve bizi e, tahmin bile edemeyeceğimiz daha büyük pek çok şerlerden allah Teala o vesileyle korumuş olabilir Bu, e, olabilir değil korumuştur düzeltiyorum cümlemi niçin biliyor musunuz arkadaşlar işte hüsnü beslemek bunu gerektirir de ondan yani ben Rabbime iman ediyorum onun benim için kötülük istemediğine iman ediyorum inanıyorum Ö kötü bir Rab değil yani benim iyiliğimi isteyen beni bana değer vermese beni var etmez zaten. Bana değer verdiği için beni var edip bu aleme, bu alem Cenab-ı Hakk'ın eserlerinin sergilendiği bir sergi salonu gibidir. İnsan sergiye hangi eserlerini koyar arkadaşlar? Değil mi? Yani Cenab-ı Hakın zaten Aa, bu güzel olmadı, bunu çıkarmayalım diyecek bir eseri yok. Yani bütün eserleri güzel. Beni de var ettiğine göre zaten bana değer verdiği için, beni beğendiği için var etmiştir ve bu aleme göndermiştir. Ve bana asla benim için şer murad etmez. O halde bu olan hadisede mutlaka doğru bir taraf var. Benim için faydalı bir taraf var. Oraya odaklanmak. Bunu size istişare sonucunda Efendimizin yani Uhud Savaşı öncesi yapılan istişarede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi tercihi, tercih ettiği fikir çıkmayınca kimseye küsmediğini, işte tamam artık kaybettik zaten, ben zaten rüyada gördüm, bak benim dediklerimi de tercih etmiyorlar. Tamam ne haliniz varsa görün asla demediğini, tamam böyle mi meydan savaşı mı yapacağız, şimdi onu gereklerine göre yapalım yani. İşte evimizi mi kaybettik, ailemizi mi kaybettik? Yani ağır vakalar söylüyorum bakın işte ne bileyim yani bir sınavı mı kaybettik? Tamam şimdi önümüzdeki hayata bakalım. Bu şartlarda bu sınavı biz şu istediğimiz yere giremedik. Tamam e, demek ki o olmayacak. Bizim nasibimizde o yok. Elimizde ne var ona bakalım, B planına bakalım diyerek hareket edebilmeliyiz arkadaşlar. Eğer takıntılar geliştirirsek, yani illa yaşı olacak ya olmayacak şeklinde takıntılar geliştirirsek şunu bilin ki yani hayat silindir gibidir arkadaşlar yani ve arkadan e, yani siz şöyle düşünün e, <gülüyor> karamsar bir yorum olmaz inşallah e, dünyada kaldığımız hayat bizim o kadar o kadar kısa ki arkadaşlar bütün dünya ile kıyasladığınız zaman yani ben bazen öyle düşünüyorum hani bir dev bir kazana bir damla su düşürse, işte kaynayan bir yemek var ya yani nasıl yani orada cıs deyip gidiyor buhar olup gidiyor. O işte bizim de bu dünyadaki varoluşumuz o kadar bir şey. Dolayısıyla bu kadar bir anı böyle belli kapıların açılmayacak kapıların önünde direnerek efendim tabii ki yani isteklerimizi elde etmek için savaşmalıyız ama olmayanı da görebilmeliyiz arkadaşlar işte burada hassas bir ayar var Allah hepimize onu görebilmeyi o feraseti o basireti nasip etsin efendim ne yaptılar okçular diyorlar ki düşman bozuldu Müslümanlar galip geldi işte ganimet topluyorlar peygamber bize haber vermeyi unuttu ve bırakıyorlar okçular bulundukları yeri bırakıyorlar Abdullah bin Cübeyr yanında birkaç kişiyle kalıyor. Çok ısrar ediyor yani. 10 arkadaşı kalmış. Bakın 50 kişilerdi. 10 arkadaşı kalmış. Halid bin Velid bir savaş dehası. Daha sonra e, Hude, bir anlaşmasından sonra Müslüman olacak Halid bin Velid. Peygamber Efendimiz onu e, görevlendirecek çeşitli askeri seferlerde ve ona Allah'ın kılıcı ismini takacak e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir savaş dehası uzaktan seyrediyor o meydanda olup biteni ve e, okçuların bulunduğu yeri terk ettiklerini görünce arkadaşlar orada birkaç kişinin kaldığını görünce kendi komutasındaki birkaç kişiyle e, dağın arkasından dolaşıyor ve e, Aynen tepesinin doğusundan Müslüman ordusunu arkadan kuşatıyor. Ganimet toplamakta olan Müslüman askerler üzerine ani bir baskın yapıyor. Bunu gören Kureyş ordusu, Kureyş ordusu da Halid'in arkadan dolaşıp oradan bastırdığını görünce onlar kaçıyorlardı ya meydandan tekrar geri dönüyorlar ve Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor tabir caizse. İşte burada gerçekten çok ciddi bir ölüm kalım mücadelesi yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Müslümanların başlangıçta savaşı kazanır kazanması. Hatta artık o kadar ki yani düşman terk etmiş meydanı ve artık arkada bıraktıkları eşyaları toplamaya başlamışlar. O kadar yani savaşı önde götürmüşler. Böyle bir durumdan tekrar dönmeleri. Yani maçın işte son dakikalarda üst üste yenen gollerle kaybedilmesi gibi. Yani işte son diyelim. Ee, 85. dakikaya kadar gelmişsiniz 2-1 öndesiniz 85. dakikadan sonra <gülüyor> uyduruyorum yani 4-2 oluyorsunuz mesela bunun gibi ee, neden bu oldu arkadaşlar temel etken mal düşkünlüğü ve emre itaatsizliktir. Sahabeyi tenzih ederim yani. Sadece bir insan davranışı olarak burada. Onların çünkü tek tek her birinin hangi sahiplerle ne yaptığını ben bilemem. Ben dışarıdan gördüğümüzü ve kendimizi bu konuda eğitmemiz gerektiğini söylüyorum. Onun için bunu söylüyorum arkadaşlar. Yani dünya malına tamah etmemek ve emre itaatsizlik etmemek. Bu itaat meselesi, yani burada şimdi tabii biz Uhud Savaşı'nı işleyeceğimiz için e, uzun uzun oraya girmeyeyim. Ama itaat konusunu bilhassa çalışmanızı tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'de itaat konusu nasıl geçiyor mesela? Allah'a ve Resulüne itaat etmek ne demek? bu Mesela arkadaşlar çok ilgimi çekti e, bazı ayetler bu ara. Tevbe Suresi'ni çalışıyorum birazcık. E, mesela şimdi bir savaş meydanında, Peygamber'e itaatin bugünkü karşılığı nedir? Bugünkü karşılığı nedir? Yani işte Peygamber'e peygamber 50 kişiyi oraya yerleştirdiğinde, onlara buradan hiç ayrılmayın dediğinde, oradan ayrıldıklarında yaptıkları itaatsizlikle, Bugün bir savaşta bir kumandanın bir birliği bir görevle görevlendirmesi ve o birliğin o emre itaatsizliği, o günkü insanların peygambere itaatsizliğiyle aynı şiddette mi değerlendirilecek, yargılanacak? Tabi farklı faktörler var ama ben aynısı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta çeşitli rolleri var değil mi? Peygamber Efendimizin sünnetinin bağlayıcılığı konusunda Hayrettin Karaman Hoca'nın İslam'ın Işığında Günün Meseleleri isimli büyük kitabında bir makalesi var. Bu makaleye o kitaptan değil internetten de ulaşabilirsiniz. Mutlaka okuyun arkadaşlar. 50 sayfa kadar Hazreti Peygamberin sünnetinin bağlayıcılığı tekrar söylüyorum Hayrettin Karaman Hoca'nın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela hakim rolüyle söylediği sözler bugünkü hakimleri bağlar mı? Mesela e, Peygamber Efendimizin işte sizden hakimlikle görevlendirdiği kadılıkla yani görevlendirdiği kişilere e, isabet ettiklerinde iki sevap, isabet etmediklerinde bir sevap verileceğini söylemesi bugün kimleri bağlar? Kimleri ilişkindir bu söz? Kimler bu sözün kapsamı içine girer? Yani bunları hep düşünmeliyiz. Yoksa arkadaşlar yani Allah'a ve Resulüne itaat deyince ne anlıyoruz? Kur'an'a itaat ve hadis kitaplarında yazılı olan hadislere işte sahih sünnete yani itaat, bağlılık, teslimiyet bunu anlıyoruz birinci olarak. evet. Peki Peygamber Efendimizin bir eş olarak, bir aile reisi olarak, bir baba olarak, efendim bir hakim olarak, bir kumandan olarak, bir yönetici, bir şehir yöneticisi, bir devlet yöneticisi olarak işte söylediği bazı sözler ve orada verdiği emirler ya da işte o emirler karşısında sahabenin yaptığı, ona yaptığı davranışlar bunlar bugünkü bu mevkilerdeki kişileri bağlar mı? ve o kişilere karşı bizi aynı şekilde sorumlu tutar mı? E, acizane kanaatim tuttuğu doğrultusundadır. Meşru olan bütün yönetimler, meşru olan bütün emirler. Yani la ta'ateli mahluqin 'inda ma'siyeti'l Yaratıcıya isyan olan hiçbir konuda yaratılmışa itaat edilmez sözü, düsturu bu hadis şeriftir efendim bu düstur esas kabul edilmek kaydıyla siz yani ben mesela bir vaizim ve, ve benim bir yöneticim var, bir amirim var, o amirimin bana iş yapma hususunda söylediği herhangi bir şey beni dinende bağlar mı arkadaşlar? bunu demek istiyorum veya biz bir şehirde yaşıyoruz, bir ülkede yaşıyoruz, işte hukuk olan bir ülkede yaşıyoruz çok şükür. Ve burada işte hep örnek veririm trafik kuralları var. Siz araba aldığınızda, bu trafik trafiğe çıktığınızda bu kurallara uymaktan dinen de sorumlu musunuz? O kurallara uymadığınızda, trafik kurallarına aykırı hareket ettiğinizde günaha girmiş oluyor musunuz? Çünkü bu hani din ve dünya bizim kafamızda öyle güzel ayrılmış ki arkadaşlar maalesef yani bazılarımız kızıyor ama önde giden layıklarız biz aslında bu açıdan. Yani kafamızı o kadar güzel ayırmışız ki trafik kuralını çiğnersek bir şey olmaz, imar yasasını çiğnersek bir şey olmaz, belediyecilikle ilgili bir şeyler çiğnersek bir şey olmaz, işte... Ne bileyim yani inşaatımızı yaparken arsadan biraz kaçırırsak veya biraz fazla kat çıkarsak bir şey olmaz falan zannediyoruz arkadaşlar. Olmayacak mı bir şey? Eğer bir şey olmayacağını düşünüyorsanız siz layık bir insansınız. O zaman sizin kafanızda din ayrı, dünya ayrı ve bunlar birbiriyle hiç temas halinde değil. Öyle anlaşılıyor. Peki şöyle diyebilirsiniz. Canım işte imar yasası veya e, şey... Siz söyleyin trafik kuralları dini kurallar mı ki? Yani bu, bu kurallar e, kitap ve sünnetle mi sabit ki onlara aykırı hareket ettiğimizde günaha girelim? Arkadaşlar biz bir toplumda yaşadığımızda o toplumla bir sözleşme yapıyoruz. Yani siz e, bir ülkenin vatandaşı olduğunuzda o ülkede e, üretilen yasalara uyarak e, varlığınızı sürdürmeyi Söz vermiş oluyorsunuz. Bir ülkenin vatandaşı olmak bu demek. Bu Peki yasalar, kanunlar arkadaşlar mübah alanları sınırlama yetkisi var mıdır? Huku, açın İslam hukukuna bakın yani. Yani Allah'ın mübah kıldığı bir şeyi yasalar. Mesela Allah'ın mübah kıldığı şey yolun ortasından giderim kardeşim. Yolun yani... Neresinden yürüyeceğimle ilgili veya arabamı nereden süreceğim, nereye park edeceğim bununla ilgili ayet mi var, hadis mi var? Eğer işte bir orada arabaların gidişiyle ilgili bir düzenleme yapılmışsa ve sen de o düzenlemeyi kabul ederek ehliyetini almışsın, arabanı almışsın, söz vermişsin yani. Çünkü o o süreçlerden geçmek, o sözü vermek demek arkadaşlar. O anlaşmayı anlatabildim mi bilmiyorum. Buna medeni olmak diyoruz işte. Aynı şey savaş içinde geçerli yani sen vatanını müdafaa ederken herhangi bir savaşta savaştan kaçarsan arkadaşlar işte ne bileyim hile yaparsan emre itaatsizlik yaparsan zayıflatırsan e, o emir komuta zincirini bozup e, bütün bir toplumun bütün bir ordunun kaybetmesine yol açarsan e, bunun vebalini ödeyeceksin e, bunları din ve dünya diye ayırmayın zihninizde arkadaşlar bir müslümanın Dünyası da dinidir. Bakın bir Müslümanın dünyası da dinidir. Çünkü biz e, dinimizi dünya ile kazanacağız arkadaşlar. Yani bu dünyada kazanacağız dinimizi. İnancımızı, inancımızdaki mevkiimizi, ahiretteki mevkiimizi biz bu dünyadaki davranışlarımızla kazanacağız. E, buna e, son derece e, dikkat etmenizi, bu hususu düşünmenizi, benim anlattıklarımla yetinmemenizi, dil hasar rica ediyorum itaat konusunda yöneticiye itaatle ilgili ayetlere mesela Nisa suresinde e, oldukça fazladır yönetici <gülüyor> İslam'da yönetim ilkeleriyle ilgili ayet ve hadislere fıkhi e, makalelere bu konuda yazılmış makalelere kitaplara bakmanızı hararetle tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar ordu, bu sırada yani böyle iki taraftan kuşatılınca ordu bu sefer e, Müslümanlar panik yaptılar, paniğe kapıldılar. Bütün savaş düzenlerini kaybettiler, saflar bozuldu, silahlarını bıraktılar, ba bırakmışlardı bazıları tekrar silahlarına sarılıp çarpışmaya başladılar. İşte bu kargaşada Hazreti Hamzayı öldürmek için savaşın başından beri fırsat kollayan Vahşi de uzaktan bir mızrakla, hedefine ulaşmış oldu müşrik ordusundan 4 kişi burada isimleri var İbni Kamiye Abdullah bin Şihab, Utbe bin Ebu Vakkas ve Ubey bin Halef de özellikle Hazreti Peygamber'i hedef almışlar Hazreti Peygamber'in yanına kadar sokulmuş İbni Kamiye ve bir kılıç darbesiyle onun yüzünü yaralamış Peygamberimizin yüzünü Miğferi başına geçirdiği e, demir e, yani neyden yapıldığını bilmiyorum da koruyucu koruyucudur. İkiye bölünerek halkaları yanağına battı. Utbe bin Ebi Vakkas tarafından atılan bir taşla Hazreti Peygamberin alt dudağı yarıldı. Ve bir dişi kırıldı. Abdullah bin Şihab onu alnından yaraladı. Peygamber Efendimizi e bakın ne kadar yaklaştılar yani Peygamber Efendimiz'e. Ubey bin Halef. Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere harekete geçti. Peygamberimiz onu bir mızrakla atından düşürdü. E, ve hatta Ubey bu yaralanmanın tesiriyle Mekke'ye dönerken yolda öldü. Yani neden e, bu raddede e, eziyet çekiyor Allah'ın Resulü arkadaşlar? Yani bütün peygamberler için bunu düşünüyor musunuz hiç? Ben onların yerine kendimi koyuyorum. Düşünün arkadaşlar evinde barkında gayet mutlu peygamberimizin Mekke'deki hayatını düşünün. Hazreti Hatice ile çoluğu çocuğu var, işte sevdiği bir insanla evlenmiş, çok huzurlu bir yuvası var, işleri yolunda, varlıklı, çok saygın, toplumda sevilen bir insan Efendimiz. Ve durup dururken Allah diyor ki ona sen peygamber, son peygambersin. Ve fikrin sorulmuyor. Yani kabul eder misin? Yapmayı düşünür müsün? Böyle bir şey yok. Izdırari yani. Buna mecburen ee, mecbur bırakılıyor. Ve ondan sonra başına gelenlere bakın arkadaşlar. Ondan sonra buradan kendiniz için nasıl dersler çıkarıyorsunuz? Nasıl sonuçlar çıkarıyorsunuz buradan kendiniz için? Arkadaşlar peygamber olmayacağız biz. Ee, ama şunu bilelim ki arkadaşlar her mevki sıkıntı getirir. Her mevkinin e, bir sorumluluğu vardır ve o sorumluluğu Allah'ın Resulünün dahi kendisinin yaşaması gerekti yani bu raddeye kadar, bu raddeye kadar kendisinin yaşaması gerekti. Yani neden allah Teala ona işte bir sure indirip bu sureyi bilmem kaç bin kere oku ve müşrikler defolup gitsinler demedi? Yani neden böyle bir şey yapmadı? efendim? Dua etti ama hani neden sadece onunla yetinmedi? Neden bu raddeye kadar mücadele etti? E bütün peygamberlerin hayatları için de bunu düşünmenizi tavsiye ediyorum size. İnsanlar içerisinde arkadaşlar imtihanları, hayattaki imtihanları en şiddetli olan peygamberlerdir. Ondan sonra aşağıya doğru, yani peygamberlerden sonra işte veliler, alimler, sadıklar, salihler nasıl gidiyorsa o sıralama, o sıralamada aşağıya doğru yani mertebe yükseldikçe imtihanın şiddeti artar, aşağıya doğru daha rahat, en aşağıda işte ahmaklar var, onlar hiçbir şeyi dert etmezler arkadaşlar. Hiç onların dertleri yoktur yani zeka probleminiz varsa bitti yani zaten her şey dümdüzdür sizin için. Bu bakımdan yani ben hem çok yüksek mevkide olacağım. Yani mesela işte dünyevi bir örnek vereyim size. Ben hem her gün dört başı mamur kral gibi bir sofra kuracağım ama hem hiç yorulmayacağım. Böyle bir şey. Bazen biz birbirine zıt şeyler istiyoruz arkadaşlar. Şimdi genç arkadaşlar var. Bu derste de muhtemelen oldukça fazla genç arkadaş var. Kendi hayatlarıyla ilgili, kişisel hayatlarıyla ilgili bana böyle kişisel sorular, talepler, işte ricalar falan da bulunuyorlar. Bunlara da ben aynı şeyi söyleyebilirim. Biz arkadaşlar birbirine zıt şeyleri aynı anda istiyoruz. İstiyoruz ki mesela işte bir Türk toplumunda yaşıyoruz biz. Ne kadar modernleşmiş olursa olsun bir geleneği, bir sosyal düzeni olan, bir tarihi olan, bir kültürü olan bir milletiz yani. İşte ben bu kültüre, bu geleneklere, bu örf adetlere veya işte bu toplumdaki beklentilere uymak istemiyorum. Ama toplum tarafından çok saygı gören ve mutlu bir yuvamda olsun istiyorum yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte ben Öyle çok çalışmak, çok fedakarlık etmek, işte uykumdan, eğlencemden fedakarlık etmek istemiyorum ama işte derece yaparak veya işte ne bileyim çok yüksek bir puanla şu okula da girmek istiyorum. Hep daha biraz esprili olsun diye şu örneği veririm. İşte ben de her istediğimi yiyerek işte ne bileyim bir 10 kilo vermek istiyorum ona bakarsanız. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birbirine zıt şeylerdir. Birbirine zıt şeyleri aynı anda istemek, Ahmaklıktır yani. düşün Düşünmüyor musunuz? E, Geçen de birisine onu dedim. E, diyor ki işte maşallah işte bazı insanlar ne kadar mutlu falan. Dedim ki ya sen onların o mutluluk için her anını satın aldıklarını görmüyor musun? O mutluluğun her anını nasıl satın alıyorlar? Yani yaptıkları fedakarlıkları kimi zaman susuyorlar kimi zaman görmezden geliyorlar kimi zaman özverili hareket ediyorlar isteklerinden vazgeçiyorlar kimi zaman alttan alıyorlar kimi zaman yani hep böyle değildir ama zaman zaman yani bu yaptıklarını görmüyor musun sen havadan mı iniyor yani o mutluluk onlara hiç unutmuyorum, Vehbi oldu galiba, evet. Yok yok, Yavuz Bahadıroğlu'ydu galiba. O ikisini hep karıştırıyorum, <gülüyor> karışmaması gerekir. Evet, Yavuz Bahadıroğlu. Demişti ki bir konuşmasında, ben kendisini de orada dinleyiciler arasındaydım, bir eğitim seminerinde. Birisi dedi, bir gün bir konferansımdan sonra geldi yanıma, dedi ki, ne mutlu size. Çok şanslısınız. Hem çok güzel yazıyorsunuz hem çok güzel konuşuyorsunuz. Yani hem yazınız çok iyi, kaleminiz çok iyi, hem hitabetiniz çok iyi. Ne kadar şanslısınız dedi bana diyor. Şöyle bir düşündüm diyor. Adam benim 40 yıllık emeğimi, çalışmamı şansla açıkladı ayol diyor. Yani onun için arkadaşlar peygamberlik evet kesbi değildir, vehbidir. Allah vergisidir. Ama nasıl fedakarlıklarda bulunduklarını, nasıl e, hayatlarının A'dan Z'ye kadar bu görevle görevlendirilince nasıl değiştiğini bir görün arkadaşlar. yani. Dağların başı yukarıda ama dumanlıdır yani her zaman. Fırtınalar orada kopar. Büyük başın büyük derdi olur. Bunu hep atalarımız söylemiş. Arkadaşlar Efendimiz de böyle bir numaralı hedef yani. Öldürülmesi için bakın ta ne zamandan beri. Yani daha Mekke'deyken başladılar Peygamber Efendimiz'i öldürme isteklerine. Efendim e, Ebu Amir tarafından savaştan önce alana çukurlar kazılmış ve üzerleri kamufle edilmiş. Önünde bulunan çukura kendisinin veya atının düşmesi sonucu Hazreti Peygamber'in diz kapakları yaralandı. Yani niye Allah korumuyor? Niye Allah peygamberin bu kadar yanına yaklaşıp işte dişini kırmalarına, yüzünü yaralamalarına, işte ee, dizlerinin yaralanmasına yani oklar, kılıçlar e, karşısında kalmasına izin veriyor? Ve niye sahabe peygamber efendimiz için ya bu Allah'ın Resulü değil mi? Niye Allah onu korumuyor demiyor ve kendileri koruyorlar? Ve kadınlar koruyor savaşın bir anında. Bunları hep düşünelim arkadaşlar. Yani allah Teala tabii ki her zaman arkadaşlar bize yardım eder. Allah'ın yardımlarını biz görmediğimiz için hayat normal devam ediyor ve bizim çabamızla devam ediyor zannederiz. Mesela ben annemi 3 tane çocuk büyüttüm. E, hatırlıyorum yaşadıkları bazı küçükken yani yaşanan bazı hadiseleri. Ben o 3 çocuğu ben büyütmedim arkadaşlar. Allah büyüttü. Çünkü öyle kazalar geçiriyorlar, öyle durumlarla karşı kayboluyorlar mesela. Buluyorsunuz hemen 5 dakikanın içinde ama ya bulamasanız? işte düşüyorlar bir yerden ve işte hastanede geçiriyorsunuz geceyi ve bir şey olmuyor. Sabah alıp eve geliyorsunuz. Ama ya olsa kimisi çünkü koltuktan düşüyor ve işte beyinde problem kalıyor. Yani biz mi büyütüyoruz çocuklarımızı? Onun için Allah Teala'nın yardımı her zaman. Her zaman sürekli onun yardımı olmasa arkadaşlar ben bir sonraki nefesimi alamam. Bir defa bu kesin. Yani yardımı himayesi hep üzerimizde. Efendimizde tabi tabii ki garantisi var bir de bunun. Vallahu ya asimükeminen nas? Allah seni insanlardan koruyacaktır buyurdu Rabbimiz ona. Ee, ama arkadaşlar bu yardım mı bilmek ve ona inanmak demek. Yan gelip yatmak demek değil arkadaşlar. Sen de bir insansın. Sana bütün kainatta hiçbir varlıkta olmayan yetiler verildi, yetenekler verildi. Bunlarla ak aklın var, iraden var doğruyu yanlışı görebilme kabiliyetin var. Bir sürü yeteneklerin var. Savaşçılık, işte sanat, ziraat, tarım, efendim hayvanlara hükmedebiliyorsun. İşte doğa doğayı tanıyabiliyorsun, yönetebiliyorsun. Madenleri çıkarabiliyorsun, eritebiliyorsun. Yani hükmediyorsun kainata. Dolayısıyla bu gücünü bu Allah'ın sana verdiği bu gücü bu insan olma hasebiyle kazandığın bu gücü bu mevkiyi son damlasına kadar senin de doğru yolda kullanman gerekiyor senin de sınavın bu son damlasına kadar doğru yolda kullanman gerekiyor yani Allah'ın yardımına güvenerek sen kendi kulluk görevini de Allah'a havale edemezsin İnşallah burası doğru anlaşılmıştır evet bütün bunlar karşısında Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ben onları sadece Allah'a davet ediyorum. Kendilerini Allah'a davet eden peygamberine bunu yapan bir millet nasıl felaha kavuşacak ya Rabbi diye. Çünkü bir onlardan bir talebi yok, başka hiçbir talebi yok. Allah'a iman edin diyor, öldükten sonra dirileceğinize iman edin diyor. Bu sırada içlerinde Ebu Bekir, Ömer ve Hazreti Ali'nin bulunduğu bir grup sahabi Hazreti Peygamber'in etrafında halka oluşturdular. Ebu Dücane vücuduyla onu bir kalkan gibi koruyor. Saad bin Ebi Vakkas düşmana ok atıyor. Düşmanın vurduğu kılıç darbelerine karşı Hazreti Peygamber'i koruyan Talha bin Ubeydullah'ın kolu kesildi ve çolak kaldı. Bu sırada İbni Kamiye Mus'ab bin Umeyr'i şehit etti. Mus'ab bin Umeyr bizim kahramanımız değil mi arkadaşlar gençlerimize Anlatacağımız e, çok hepsi her biri ayrı bir cihetten kahraman ama Musa bin Umeyr'in çok seçkin özellikleri var. Ve biraz siması peygamberimize benziyormuş fiziksel görünümü Musa bin Umeyr'in ve bu e, onu öldürdüğünü düşündü, Hazreti Peygamber'i öldürdüğünü düşündü ve Muhammed öldü diye bir şey çıkardı, bir şaiya çıkardı meydanda. Bu sırada Hazreti Peygamber'i gören Kaap bin Malik ey müminler müjde Resulullah burada diye haykırdı. Yani çünkü tamamen dağılmış ordu. O yani komutanlar, her safın lideri var, her grubun lideri var. Emir komuta yukarıdan aşağı doğru gitmesi lazım. Ama her herkes bir tarafa gitmiş. Kaçanlar, mesela kitabımız çok kibar anlatıyor savaşı. Arkadaşlar birçok sahabe kaçmışlar. Savaş meydanı terk etmişler, panik yapmışlar. E, panik anında arkadaşlar insanın gerçek imanı, gerçek zerafeti, gerçek insanlığı, gerçek kibarlığı panik anında ortaya çıkar. Her şey yolundayken herkes birbirine son derece saygılı davranır. Ama ne zaman bir e, panik olur, işte kim gerçekten kibar, İşte o yüzden biz hepimiz değil mi hayretle Japonları otuzunami sonrasında Japonları izledik. Yani böyle sıraya giriyorlar, kaldırımda bile yürürken kimse, kimse kimseye çarpmıyor falan. Hani bir de biz kendimizi düşündük değil mi? E, anlayamadık yani nasıl bir terbiye, nasıl bir eğitim diye. Efendim, e, Hazreti Peygamber'in e, şehit edildi, yani ve öldürüldüğü Efendim lafı Medine'ye kadar gidince bazı kadınlar içlerinde Hazreti Fatıma ve Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu 14 Müslüman kadın savaş alanına yiyecek ve su getirdiler. Yaralıların tedavisiyle ilgilendiler. Hatta Hazreti Fatıma babasının yanağındaki o işte e, yarayı temizledi. Hatta kanın dinmediğini görünce bir hasır parçasını yakıp küllerini peygamberin yüzüne bastırarak kanamayı durdurmayı başardı. Peygamberimiz yaralı olduğu için öğle namazına oturarak kıldı. Müslümanlar da arkasında oturarak kıldılar. Ve az sayıda ashabıyla Uhud Dağı'na sığındı. Yani e, bu efendim arkadaşlar adık adık olmuyor ama e, bir yenilgi. 70 şehit verdiler Müslümanlar. Bunların çoğunun e, cesetleri parçalanmıştı. Kulakları, burunları kesilmiş. Bunlar müsle, müsle deniyor buna şey i̇şte müşrik kadınlar bunları gerdanlık yapıp boyunlarına asmışlardı. Ali Murat Daryalı Hoca'dan okursunuz, dinlersiniz, ee, okursunuz daha doğrusu kitabın sesli olduğunu zannetmiyorum. E, Ali Murat Daryalı Hoca diyor ki Uhud Savaşı iki açıdan Müslümanlar için bir uzun vadede yani bir zaferdir. Birincisi e, size daha önce söyledim, Bedir Savaşı'na gelirken putlarını getirmişlerdi ama... Putların işe yaramadığını gördüler. Bedir'de yenildiler çünkü ağır bir yenilgi aldılar. Ve Uhud savaşına putlarını getirmediler. Ee, Cenab-ı Hak Bedir'de putları yanlarında olduğu halde onları yenilmesine izin vererek Uhud'da putlar yanlarında olmadı olmayınca da yenmelerine izin vererek onların şuur altında putlarına olan güvenlerini sarstı. Yani bu çok önemli bir kazanım uzun vadede. O anda siz onu anlayamıyorsunuz ne yaşandığını. Ama uzun vadede iman açısından yani çok önemli bir kazanım. Birinci kazanım budur diyor. İkincisi de diyor e, o güne kadar özellikle Bedir'den sonra hani size anlatmıştım değil mi? Yıkanmayacağız diye yemin ediyorlar. Gölgede oturmayacağız diye yemin ediyorlar. İntikam duygularıyla dolular yani. Ve Uhud tam bir intikam savaşı zaten. O ölülere yaptıkları hadiseler de e, mesela işte ben biraz polisiye izlerim arkadaşlar. Mesela bıçaklanarak öldürülmüşse birisi e diyelim öldü mesela. 3 bıçak darbesiyle zaten adam öldü. Ama 17 kere bıçaklanmışsa bu, bu bir intikam cinayetidir. Ve dolayısıyla arasında husumet olan birini bulmamız gerekir derler. E dolayısıyla oradaki o ölülere yapılan eziyet zaten bunun bir intikam savaşı olduğunu gösteriyor e arkadaşlar. Böylece ne oldu diyor Daryal Hoca rahmetli. E o intikam duyguları da boşaldı. Böylece hani artık e, aşırı çok yoğun duygularla e, değil daha e, rahatlamış bir zihinle ve üstelik de putlarından putlarının değerinden kuşku duyan bir zihinle Müslümanlara bakabildiler. Zaten bundan sonra artık kanlı bir savaşta olmuyor arkadaşlar Hendek savaşı böyle bir yüzleşme karşı karşıya gelme gibi oluyor gelip peygamber efendimize işte aranızda Muhammed öldü mü diye sesleniyor Ebu, Ebu Sufyan cevap vermeyin diyor peygamberimiz ilk önce ondan sonra en sonunda Hazreti Ömer dayanamıyor e öldüyse bitti bu iş diyor Ebu Sufyan e, Hazreti Ömer dayanamıyor e, senin saydığın şahısların hepsi sağdır Allah Resulü de burada aramızda sağdır diyor bu Süfyan bunun üzerine savaş sırayladır. Bugün Bedir'in bedelidir diyor. E, Hazreti Ömer şimdi siz Hazreti Ömer'in yerinde olsanız ne dersiniz arkadaşlar? Hazreti Ömer diyor ki evet diyor yani bugün Bedir'e bedel olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yine bizimle eşit olamadınız. Zira bizim ölülerimiz cennette sizin ölüleriniz cehennemdedir diyor. Buna ben arkadaşlar hayata ahiret perspektifinden bakmak diyorum. Yani biz böyle... Hayattan ahirete doğru bakıyoruz. Ama en doğrusu ne biliyor musunuz eğer yapabilirseniz? Ahiretten hayata doğru bakabilmek. Yani gözünüzdeki gözlük hani ne renkse etrafı öyle görürsünüz ya gözünüze ahiret gözlüğünü takacaksınız. Ben de dahil. Ahiret gözlüğünü takacağız. Her şeye yani bu şimdi bir kazanç mı? Ben birini üzerek, ağlatarak, ne bileyim mutsuz ederek şunu kazandım, bu bir kazanç mı benim için gerçekten? Ahiret gözlüğünden bakacaksın. Biz buradan ahirete doğru bakmaya çalışıyoruz. O yüzden de bakışımız her zaman çok sağlıklı ve tutarlı olmayabiliyor. Efendim Hazreti bu Ömer de bu cevabı veriyor Ebu Sufyan'a. Ve burada önemli bir şey var arkadaşlar. Kureyş ordusu savaş alanını terk ettiğinde Efendimiz biraz müteneddit kalıyor. Yani arkalarından gitmek gerektiğini düşünüyor ve gidiyorlar zaten bir, bir müddet. Çünkü yani Kurey Müslümanlar o anda o kadar perişan ki Kureyş gidip Medine'ye saldırsa Medine'yi müdafaa edecek kimse yok. Ve işini bitirebilir yani Medine'nin. Ama Kureyş de bununla yetiniyor. Yani o savaş meydanında verdikleri acıyla yetiniyorlar. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, bir müddet onları takip ettiriyor. Arkadaşlar bu arada münferit vakalar var. Onlara da değinmek istiyorum ben. Savaş içerisinde cereyan eden bazı münferit vakalar, çok ibret vakalar. Fakat onları bu hafta değil Allah izin verirse inşallah haftaya yapacağız. Ee, bugün burada bitirmek istiyorum. Başka programlar da var. Bugün yoğun bir gün. Ee, bir beş dakika önce bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak her hadiseye ahiret dürbününden bakmayı nasip etsin hepimize.